Herkese selam. Bugün Piaget'e dönemlere başlıyor olacağız artık. Ve Piaget'de 4 tane dönem var arkadaşlar toplamda. Bunlardan bir tanesi duysal motor dönem, bir tanesi işlem öncesi, bir tanesi somut işlemler ve soyut işlemler. Zaten Piaget'i bitiriyor olacağız. Dikkat ettiyseniz Piaget'in dönemleri 18 yaşında biter. Yani Piaget'e göre 18 yaşında insanlar zihinsel olgunlaşmasında belli bir noktaya geldikleri için 18 yaş bizim için bir kriter noktası. Aynı zamanda e, Piaget ile alakalı biraz konuşacak olursak, bakın bu kuram nasıl ortaya çıktı? Piaget nasıl bu noktaya geldi? Dünyadaki en önemli bilimsel gelişim kuramcılarından bir tanesi Piaget. E, hani hem bizim için hem de dünya için hakikaten çok önemli bir adam. Ve Piaget aslında kuramını ortaya koyarken bir sorudan yola çıkıyor. Yani o soru da şuydu. İnsanlar doğduklarında hani pek çok şeyi daha zayıf düzeyde anlarken nasıl oluyor da bu kadar karmaşık düşünmeye başlıyorlar? Yani bu noktaya nasıl geliyoruz? E, dolayısıyla da Piaget hem çocuklarıyla yaptığı çalışmalarda hem de kendisi yaptığı deneylerde insan gelişiminin, insanların zihinsel gelişiminin aslında dört tane dönemde oluştuğunu ortaya koymuş oldu diyoruz. Ve e, lütfen Tekrar söylüyorum. Eski e, geçen derslerden hatırlayın. Piaget'e bütün dönemlerde her şeyin temel sebebi nedir? Zihinsel olgunlaşmadır. Yani açıklarken dönemlerin kriter noktasında da bunu düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Piaget'de dört tane dönem var ve Piaget'in dönemleri birbirini sırayla takip eder. Piaget'de mesela bir döneme atlayıp işlem öncesine atlayıp diğerine geçemeyiz. Bu önemli bir nokta. İkincisi de şunu söyleyeyim. E, Piaget'de şunu söylüyor diyor ki insanların çoğu hatta toplumsal düzeyde de diyor herkes somut işlemler dönemini yaşar ancak bütün insanlar ve bütün toplumlar soyut işlemler dönemine geçemezler diye de bunun altını çiziyor şimdi biz bu dönemlerin ilki olan duyusal motor dönemle başlayalım duyusal motor dönemde arkadaşlar bazı genel özelliklerimiz var şöyle ifade edecek olursak diyoruz ki Dışarıdaki dünyanın duyu organları duyu organları ve hareket kabiliyetiyle hareket kabiliyetiyle algılandığı dönemdir. Algılandığı dönemdir. Yani genel olarak konuşacak olursak Piaget bu dönem için şunu söylüyor. Çocuklar diyor duyu organlarını kullanırlar. Aynı zamanda mesela dokunarak, ısırarak, vurarak, atarak dünyayı tanımaya ve tanımlamaya çalışırlar diye de ekliyor. Duyusal motor dönem bizim için KPSS'de yaklaşık 8-9 tane kavramımız var. Onları konuşacağız. Bu kavramlardan da özellikle iki tanesi soru çıkma ihtimali çok ön planda olan kavramlar. O zaman başlayalım özelliklerine. Özelliklerden bir tanesi şu arkadaşlar. Piaget diyor ki refleksler ilk şemalardır. Hatırlarsanız ilk derste şundan bahsetmiştik. Davranışçı kuramları anlatırken dedik ki davranışçılara göre insan zihni bir tabular asadır. Yani insan zihni dünyaya bomboş gelir. Ama dedik ki bilişsel kuramcılar bunu reddederler. Piaget de bunu reddedenlerden bir tanesi diyor ki insan zihni. Dünyaya Bomboş gelmez Doğuştan Zihinde Şemalar vardır Doğuştan zihinde şemalar vardır dediği Yine geçen derslerde reflekslerden bahsetmiştik Arkadaşlar insanların ilk şemaları nedir? reflekslerdir. Ve refleksleri ikiye ayırmıştık. Geçen derslerden de hatırlayın. İlkel refleksler bir de yaşam boyu devam edenler. Biz ki ilkel olan refleksler özellikle ilk altı ayda ortadan kalkması gerekir. Eğer ilk altı ayda ortadan kalkmazsa çocukta zeka geriliği olduğunun göstergesi anlamına geliyor. Yaşam boyu devam edenler ise bizim hayatımızın aslında devamlılığını sağlıyor. Yani şöyle ki nefes almak, yutkunmak, işte aksırmak gibi bunların hepsi yaşam boyu bizimle gelen refleksler. O zaman Piaget'e duysal motor dönemde konuşacağımız ilk şey nedir? Refleksler ilk şemalardır ve insan dünyaya bomboş gelmez. Bu bir. İkincisi, Piaget için çok önemli bir nokta. Reflekslerden amaçlı veya istemli hareketlere geçiş şimdi bir insan beyni çizeyim ben size biraz korkunç olabilir <gülüyor> ama yapacak bir şey yok İdare edeceğiz şimdi şurası arkadaşlar insanın şu bölgesi orta beyindir ya da ilkel beyin olarak karşımıza gelir yani şuradan bahsediyorum Reflekslerin yönetildiği kısım burasıdır. Bir de burası var. Burası da beyin korteksi. Dolayısıyla istemli hareketler de buradan yönetilir. Piaget diyor ki, yeni doğan bir bebek tamamiyle reflekslere sahip iken zaman içinde olgunlaşmaya bağlı olarak ne yapacaktır? İstemli hareketler ortaya koymaya başlayacaktır. Şöyle bir ifade kullanabiliriz. Sıfır yaşındayken yüzde yüz refleks hareket eden çocuk 2 yaşına geldiğinde ne olacaktır? %100 yüz istemli hareketler ortaya koyacaktır. Dolayısıyla da Piaget diyor ki reflekslerden amaçlı eylemlere geçmek sihinsel gelişimi arttıran en temel faktörlerden bir tanesi. Yeni doğan bir bebeğin avcuna böcek de koysanız kapatır, kalem de koysanız kapatır. Dolayısıyla da çok da bilinçli eylemlerden bahsetmeyiz ama zamanla zihinsel olgunlaşma arttıkça ne olacaktır? Çocuk daha kasları üzerinde kontrol sağlar böylece istemli hareketler ortaya koymaya başlar. Bu da bizim ikinci özelliğimizdi şimdi gelelim üçüncü özelliğimize devresel tepkiler. davranışsal ya da döngüsel tepkileri şöyle ifade ediyoruz. Çocukların dünyayı tanımak için dünyayı tanımak için ortaya koydukları tekrarlayıcı davranışlardır. Ortaya koydukları tekrarlayıcı davranışlardır. Aslında Devresel tepkilerin şöyle bir fonksiyonu vardır. Devresel tepkiler, çocukları aşama aşama, çocukları aşama aşama istemli davranışlara hazırlar. Şöyle bir mantık kuracak olursak, şimdi biz az önce dedik ki, sıfır yaşındayken bir çocukta tamamıyla ne vardır? Refleks vardır. İki yaşına geldiğinde ne vardır? İstemli hareket. Şimdi Piaget devresel tepkileri anlatırken şundan bahsediyor. İyi de diyor akşamdan sabaha istemli hareket ortaya koyuyor mu? Hayır. Peki bu arada köprü kuran bizi istemli hareketlere hazırlayan davranış kalıplarına ne diyoruz? Devresel tepkiler diyoruz. Bakın devresel tepkileri de şöyle göstermek mümkün olacaktır. Diyece devresel tepkileri kendi içerisinde arkadaşlar 3'ü ayırıyor. Birinci döngüsel tepkiler 1-4 ay arasında yaşandığını söylüyor. İkinci döngüsel tepkiler bu da 4-4. 12 ay arasında yaşanıyor ve son olarak da 3. döngüsel tepkiler 12-18 ay arasında yaşanıyor. Şimdi düşünecek olursak madem... Ee, döngüsel tepkiler bizi hayata hazırlıyor, amaçlı davranmaya hazırlıyor. Arkadaşlar, birinci döngüsel tepkilerde yani bir dört ay boyunca çocuk ilk önce kimi tanır? Kendini tanır, değil mi? O zaman tekrarlayan davranışlar kime yöneliktir? Kendi bedenine yöneliktir. Şöyle diyelim, tekrarlayan davranışlar kendi Bedenini tanımaya yöneliktir. Aklınıza gelen şeyler birinci döngüsel tepkiler mesela parmak yeme davranışı. Çocuklar dikkat edin ilk altı ayda özellikle çok fazla parmak emer aslında kendini tanır. Ya da elleriyle yüzüne dokunur mesela yüzünü çizer değil mi? İşte elindeki eldivenleri böyle çıkartmaya çalışır falan. Yani ilk önce çocuğun tanıdığı kimdir? Kendi bedenidir. Biz buna ne diyoruz? Birinci döngüsel tepkiler. Daha sonrasında bakın zihinsel olgunlaşmanın artmasıyla birlikte çocuklar kendi bedenini kullanarak kendi bedenini kullanarak çevreyi tanımaya başlar. Ne demek istiyoruz? Kendi bedenini kullanarak mesela Çocuk gelir kendi elini kullanır ve masaya sürekli vurabilir. Bıkmadan ve usanmadan. Şimdi buradaki dert nedir? Çocukların bu tekrarlayan davranışları bize çok anlamsız gelir. Ama halbuki çok anlamlı davranışlar çocuk bunun ne olduğunu, katı mı yumuşak mı olduğunu böyle böyle anlar. Ya da mesela düşünün e, eline işte ağzına soktuğunda bazı şeyleri daha iyi fark etmeye başlar. Ya da ayağına mesela kar vururlar genelde. Mesela bir şey asarsınız böyle beşiklerde falan çok oluyor ya çocukların hani e, ses falan da çıkartıyorlar. Çocuk mesela düşünün tesadüfen eli değiyor tamam mı? Bakıyor ses çıkartıyor sürekli ona vurmaya başlıyor. Bu da ne olacaktır? İkinci döngüsel tepkilerdir. İkinci döngüsel tepkilerde kendi bedeni üzerinden ne yapar? Dünyayı tanımaya çalışır. Son, üçüncü döngüsel tepkilerde. Çocuklar daha istemli davranmaya başlıyorlar. Dolayısıyla tamamen çevreye yöneliktir. Şöyle düşünelim. Az önce dedim ki birinci döngüsel tepkilerde eliyle vurur, değil mi? Kendi bedenini kullanır. Üçüncü döngüsel tepkilerde araç kullanır. Bu sefer kalemi alır, kalemle vurur. Ve bu arkadaşlar çocukların tamamıyla dışarıdaki dünyaya yöneldiğini gösterir. Böylece artık istemli davranışlarla da ortaya çıkmış olur diyoruz. Mesela e, şu hangisine girer? E, çocuk mama yerken kaşığını sürekli yemeğini vurursa. Bu kaçıncı döngüsel? Üçüncü döngüsel tepkilere girer diyoruz. Anlaştık. Ama tamamıyla kendi bedenine yönelikse mesela çocuğun saçlarını işte e, yolması değil mi? Gözünü işte yolması bunlar birinci döngüsel tepkiler. Eğer araç kullanıyorsa da üçüncü döngüsel tepkiler diyoruz. Ve arkadaşlar 18. ayın sonuna geldiklerinde çocuklar artık çok daha istemli hareket etmeye başlar. Böylece reflekslerden amaçta eylemlere geçişte daha kolay hale gelmiş olur. Şimdi devam edelim. <gülüyor> Dördüncü özelliğimiz. Kendini dış dünyadan ayırt etme. Bu kavrama lütfen dikkat edin. Çok önemli bir kavram. Kendini dış dünyadan ayırt etme veya diğer ismiyle lütfen diğer isimlerini yazın. Doğadan ayrışma. 1 4 Ay, <gülüyor> ne demek doğadan ayrışma? Yeni <gülüyor> doğan bebekleri e, bize göre çok tatlılar, sevimliler falan ama onlar dünyaya geldiklerinde arkadaşlar şokla dünyaya geliyorlar. Hani burası neresi? Baya bir şaşkınlık yaşıyorlar. <gülüyor> Piaget diyor ki dünyaya gelen bebekler aslında neredeyse ilk altı ay boyunca kendilerini dünya ile bir bütün olarak zannederler. Yani beşiğiyle bir bütündür, işte annesiyle bir bütündür. Hatta yatağı onun bir organıdır. Bu şekilde düşünüyorlar ve Piaget diyor ki <gülüyor> zihinsel olgunlaşma arttıkça, seviye olarak arttıkça çocuk kendisinin farklı bir varlık olduğunu anlamaya başlar. O zaman şöyle bir tanım yapalım. Biz diyelim ki kendini dış dünyadan ayırt etme çocuğun kendi varlığının farkına varmasıdır. <gülüyor> ya da şöyle daha kısa bir özet yapacak olursak çocuğun ben ve öteki arasında ben ve öteki arasında ayrım yapması anlamına gelir. Bakın yaklaşık Dört aylıkken, üç dört aylıkken çocuklar şunu fark ederler. Evet ben acıkan bir şeyim, susayan bir şeyim, uyuyan bir şeyim. Ben başkayım, o başka. Dolayısıyla annesinden de ayrılır, doğadan da ayrılır. Artık yatağını kendi organı olarak görmez. Ve Piaget diyor ki kendi varlığının farkına varan çocuklar zihinsel gelişimde atak yaparlar. Ben size bir deney anlatayım. Ee, çocukların kendi varlıklarını fark ettiklerini nasıl anlıyoruz? Ayna deneyleri yapıyoruz. Mesela çocukları, ilk 6 aydaki çocukları aynaya tuttuğunuzda, eğer ki çocuk kendi görüntüsünden korkuyorsa, böyle buna tepki veriyorsa o zaman daha kendinin çok da farkına varmamıştır. Ama kendi varlığını fark eden çocukların aynaya bakması bile çok... Enteresandır. Hani şey gibi bakar. Çok yakışıklıyım falan gibi bakar yani. O yüzden de bizim için çok önemli. Ne zamanki kendi varlığını fark eder. işte o noktadan sonra da zihinsel gelişim daha da yükselir. Şimdi gelelim beşinci özelliğimize. Pasif beklenti kavramı. Arkadaşlar bir dört ay arasında Piaget pasif beklenti diye bir kavramdan bahseder. Kavram şunu ifade eder. Bir nesne bir nesne ortadan kaybolduğunda çocuğun nesnenin kaybolduğu yöne doğru nesnenin kaybolduğu yöne doğru Sabit bir şekilde bakmasıdır. Sabit bir şekilde bakmasıdır. Şundan bahsediyoruz. Şimdi çocuğun gözü önünde bir oyuncak olduğunu düşünelim, tamam mı? Şu bir oyuncak olsun mesela. Çocuk oyuncak bakarken biz oyuncağın üzerine bir kumaş parçasıyla örtsek, Pierre diyor ki. 1-4 ay arasındaki çocuklar yürüyemezler, konuşamazlar ve kendilerini ifade edemezler. Dolayısıyla da hiçbir şey yapamadığı için tek yaptığı şey oyuncağın kaybolduğu yöne doğru öylece bakmaktır. İşte biz buna ne diyoruz? Pasif beklenti. Pasif beklenti arkadaşlar nesne sürekliliğinden önce yaşanan bir durumdur. Birazdan da nesne sürekliliğini konuşacağız. Ha, pasif beklenti soru olarak gelir mi? Gelmez yani baktığımızda ama tabii ki bir detaydır bilmekte de fayda var. Şurayı silelim. Önemli kavrama. Hakikaten soru beklediğimiz bir kavram. Kaç olduk? Altı olduk. Nesne sürekliliği. Nesne sürekliliği veya devamlılığı olarak da karşımıza gelebilir. Şimdi arkadaşlar nesne sürekliliğini bir <gülüyor> tanımlayalım. Ne olduğundan biraz bahsedelim. Piaget diyor ki çocuklar bir şey ortadan kaybolduktan sonra onu aramaları için belli bir olgunlaşma seviyesine gelmeleri gerekir. Yani onun nerede olduğunu bulabilmek için de aslında tabii ki zihinsel olgunlaşma gerekir. Bu noktada nesne sürekliliği için diyoruz ki herhangi bir nesne herhangi bir nesne ortadan kaybolduğunda ortadan kaybolduğunda çocuğun o şeyin hala var olduğunu o şeyin hala var olduğunu bilmesi anlamına gelir. Şöyle düşünün eğer çocuk bir şey ortadan kaybolsa bile bunu hala zihninde taşıyorsa bu çocukta neyin geliştiğinin göstergesidir. Arkadaşlar bu durum lütfen unutmayın. Çocukta ...belliğin geliştiğinin göstergesidir. Ve... ...nesne sürekliliği... ...ortaya çıktıysa eğer... ...nesne sürekliliği ortaya çıktıysa eğer... ...çocuk kaybolan bir nesneyi kaybolan bir nesneyi ne yapar? Arar, değil mi? Eğer soruda bir arayış varsa bilin ki nesne sürekliliği ortaya çıkmıştır. Ve ne zaman ortaya çıkar arkadaşlar? 8. ayda ortaya çıkar. Temelinde ne vardır diye sorarsa, yani nesne sürekliliğini yöneten temel yapı nedir derse, nesne sürekliliğinin arkadaşlar temelinde Temelinde zihinsel olgunlaşma vardır. Şimdi basamak basamak gidelim sonra örnekler verelim. Nesne süreklerini iyice bir konumlandıralım. 0 ay 1 ay 4 ay 8 ay 12 ay, 18 ay, 24 ay bunlar tabi ay bazında konuşuyoruz. Şimdi ben sorayım siz yanıtlayın. 0-1 aylıkken nesne sürekliliği ortaya çıkmış mıdır? Hayır. Peki ne vardır? Refleksler. 1-4 aylıkken nesne sürekliliği var mıdır? Hayır. Peki ne vardır? Az önce konuştuğumuz pasif beklenti. 4-8 aylıkken nesne sürekliliği ortaya çıkar mı? Yani çocuk ortadan kaybolan bir şeyi arar mı? Şöyle söyleyeyim. Ee, tam olarak durumun farkında olmadığı için Piaget diyor ki burada tam olarak ortaya çıkmaz o yüzden yarım artı koyuyorum diyoruz ki nesne sürekliliğinin habercisi ancak 8. aydan sonra burada da ortaya çıkar burada da burada da dolayısıyla da ne yapar adım adım artar ve Piaget diyor ki 2 yaşına geldiklerinde Nesne sürekliliği mükemmel seviyeye gelir. Böylece çocuklar da ne yaparlar? Oldukça ciddi bir hani kaybolan bir şeyi arama ihtiyacı hissenerler. Şimdi örnekler yapalım. Benim bir yeğenim var. Hakikaten var. 15 aylık şu an Kutayp. Geçen e, oynarken böyle elimde telefon var. Kutayp telefona doğru şöyle bir yöneldi. Ben telefonu arkama sakladım. Şimdi örneği düşünelim. Telefonu arkama sakladığımda eğer ki Kutalp tutup da telefon artık kayboldu, yok oldu diye düşünürse nesne sürekliliği ortaya çıktı diyebilir miyim? Hayır. Ama eğer arkamdan dolaşıp telefonu almaya kalkarsa diyeceğim ki evet nesne sürekliliği ortaya çıkmıştır anlamına geliyor. Bir örnek daha yapalım. Mesela şöyle düşünün. İki taraf cam tamam mı? İki tarafta da park var. Ve şurada çocuklar oynuyorlar ve burada da çocukları izleyen başka bir ufak çocuk var. Şimdi onları izlerken çocuklar toplarını alıp diğer parka geçiyorlar. Eğer buradan bakan çocuk ha onlar artık gittiler, kayboldular diye düşünürse. Nesne sürekliliği ortaya çıktı mı? Hayır. Ama acaba burada olabilirler mi diye buraya da bakarsa olacaktır. Nesne sürekliliği ortaya çıkmıştır anlamına geliyor. Buradaki kritik nokta nedir? Çocuğun araması. Değil mi? Yani eğer kaybolan bir şeyin farkındaysa, bunu zihninde taşıyabiliyorsa, o zaman nesne sürekliliği tabii ki ortaya çıktı dememiz gerekiyor. Arkadaşlar nesne sürekliliğinin tanımını sordular. Ne zaman ortaya çıktığını sordular. Ee, nesne sürekliliğinin neyin göstergesi olduğunu sordular. Hemen hemen her şeyini soruyorlar. Önemli bir kavram. Bilmemiz gereken bir kavram. Devam edelim. Sonlara doğru geliyoruz. 7 <Gülüyor> Ses bulaşması ...dört ay arasında yaşanan bir durumdur... ...ve biz diyoruz ki... ...ses bulaşması taklidin... ...ilk halidir. Yani çocukların... ...ağlayan bebek gördüğünde... ...ağlamaları... ...gülen bebek gördüklerinde gülmeleri... Ee, ...şöyle düşünün... ...bazı özellikler arkadaşlar... duyusal motor dönemde çıkar... ...ve hayatımızın sonuna kadar da bizimle gelir. Mesela... Ses bulaşması bunlardan bir tanesidir. Ses bulaşmasında çocuklar etrafında duydukları sesleri, özellikle başka çocukların ağlama seslerini aynen kendileri de ortaya koyarlar. Mesela bir ortamda çok fazla bebek varsa orası böyle bir curcuna gibidir. Bunun sebebi ne olacaktır? Ses bulaşması. Ama bebeklerin burada ağlıyor olmalarının sebebi yani daha doğrusu ağlayan bebek gördüklerinde ağlıyor olmalarının sebebi ay yazık hani o bebeğin ne derdi var gibi bir şey değil. Yani öyle empatik düşünmüyorlar. Onun yerine tamamiyle çocuklar hani bir taklit olarak bu davranışı ortaya koyuyorlar. İlerleyen yaşlarımızda biz hatta hayatımızın sonuna kadar bu davranışı ortaya koyup devam ettiriyoruz. Mesela <gülüyor> Türk filmi izlerken, değil mi? Türken şorayalar, biz de böyle falan. Yani neden ses bulaşmasıdır aslında? O dolayısıyla da devam eden özelliklerimizden bir tanesi. Sekiz taklit. Altıncı ayda ortaya çıkar. <gülüyor> Arkadaşlar taklit. Davranışları birebir kopya etmektir. 6. <Gülüyor> ayda başlayan bu özellik çocukların hakikaten yeni öğrenmeler kazanmalarını sağlar. Ve yine hayatımızın sonuna kadar devam eden özelliklerimizden bir tanesidir taklit. Şöyle düşünün. Yürümeye başladıklarında babası gibi yürüyor mesela. Babası elleri cebinde yürüyorsa o da öyle gidiyor falan. Ya da işte annesi telefonda nasıl konuşuyorsa o da öyle konuşmaya çalışıyor. Artık çocuklar etrafındaki dünyada gördüklerini kendi yaşantılarına aktarıyorlar. Ama tabii dönemin adı ne? Duysal Motor Dönem. Yani bu dönemde... Taklit daha çok neyle sınırlı kalıyor? Duyu organları ve hareket kabiliyetiyle sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da daha çok psikomotor anlamda ya da kas düzeyinde taklit yapıyorlar. Bence e, soru yine çıkabilir dediğimiz bir nokta. Yani ses bulaşmasını sormaz, takliti sormaz ama neyi sorar? Ertelenmiş taklit çıkar. ikinci ayda ortaya çıkar çok tehlikeli bir özelliktir dikkat etmenizi tavsiye ederim şöyle ki çocuk dışarıdan gelen uyarıcıyı alır zihninde tutar ve o an değil bakın tehlikeli olan bu o an değil o an yapsa zaten sıkıntı yok o an değil, ancak başka bir zaman diliminde, başka bir zaman diliminde o davranışı ortaya koyar. Şimdi ne demek istiyoruz? Çocuğunuz var, bir yaşına geçmiş, tamam mı? E, markete gittiniz, marketten çıkarken hayırlı işler dilediniz. Şimdi bakın çocuk hayırlı işler kavramını alır, zihnine kaydeder, zihninde taşımaya başlar ve o an söylemez bunu. Ama eve gittiğinizde başlar herkese hayırlı işler demeye, işte hayırlı işler, hayırlı işler falan. Yani e dolayısıyla bakın bu ne oldu? Ertelenmiş taklit, taklit oldu ya da gecikmiş taklit olarak da biz bunu tanımlıyoruz. Ya da şeyi düşünün çocukların e, böyle bazen büyükler konuşurken onların yanında dururlar ya oradan mesela bir kelimeyi alır tamam mı? İşte çocuktan al haberi diyoruz zaten ona ve çok böyle olur olmaz bir yerde çocuğun bunu ifade etmesi yine ne olacaktır? Ertelenmiş taklit olarak karşımıza gelecektir. Bu bakın bazen bir küfür olabilir. Bazen iyi ya da kötü bir kelime olabilir ama çocuklar bunu tabii ki kullanıyorlar. E bir şey sormak lazım burada. Nesne sürekliliği için dedik ki nesne sürekliliğinde çocuk bir şeyleri zihninde taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu durum çocukta neyin göstergesi diye sorduğumuzda ne demiştik? Belliğin, geliştirin göstergesidir. E peki nesne sürekliliğinde çocuk dışarıdan gelen uyarıcıyı alıyorsa... Zihnine kaydediyorsa ve o an değil başka bir zamanda kullanıyorsa aynı şekilde bu durumda neyin göstergesidir? Çocukta belliğin geliştiğinin göstergesidir. Ertelenmiş takliti unutmamakta fayda var. Ve... 10. özelliğimizle sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şurayı yazayım. 10. Duyu hareket zekası. Veya diğer ismiyle kinestetik zeka. Bakın Piaget duysal motor dönemde baskın olan zeka türünün hareket zekası olduğunu söyler. Özellikle sporcularda, beden eğitimi öğretmenlerinde kinestetik zeka çok daha yüksektir. <gülüyor> Bu zekanın temellerinin atıldığı dönemde tabii ki duysal motor dönemdir. Ve böylece 10 tane arkadaşlar toplamda özelliğimizi konuştuk. Ee, şöyle bir toparlayacak olursak, duysal motor dönemde karşımıza gelecek soru e, ihtimalleri nedir? Nesne sürekliliği? Kendini dış dünyadan ayırt etme, ertelenmiş taklit olarak karşımıza gelir. Onun dışında da duysal motor dönemden çok da soru beklemiyoruz. Öyleyse görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.